İnsan Suresi Değerli dinleyenler, İnsan Suresi, mefessirlerin çoğuna göre Mekke'de indirilmiştir. Bazı mefessirler Medine'de indiği görüşündedirler. Bir kısmı da 8 ve 10. ayetin dışında kalanı Mekke'de inmiştir demişlerdir. Suresi ismini birinci ayetten alır. Tamamı 31 ayettir. Bu surenin bir diğer adı da Der Suresi'dir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanın üzerine uzun devirden öyle bir zaman gelip geçti ki o anılmaya değer bir şey bile değildi. Hakikat biz insanı birbiriyle karışık bir damla sudan yarattık. Onu imtihan ediyoruz. Bu sebeple onu işitici görüşü yaptık. Gerçek biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör Hakikat biz kafirler için zincirler bukağalar alevlendirilmiş bir ateş hazırladık Şüphe yok ki iyiler kafur katılmış dolu bir kadehten içerler O bir pınardır ki onu Allah'ın kulları içerler Onu nereye isterlerse akıtırlar fışkırtırlar onlar adağını yerine getirirler, şerri yaygın olan günden korkarlar. Yemeğe olan sevgilerine ve iştahlarına rağmen yoksuluğu, yetimi, esiri doyururlar. Biz size ancak Allah'ın rızası için geliyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür istemeyiz. Çünkü biz o asık suratlı çetin günden dolayı Rabbimizden korkarız derler. İşte bundan dolayı Allah bugünün şerrinden onları korumuş, bir güzellik, bir sevinç vermiş, sabrettiklerine mukabil onları cennetle, ipekle mükafatlandırmıştır. Oraya girin hepiniz, içinde tahtlar üzerine yaslanıcı bahtiyarlar olarak, Orada ne bir yakıcı güneş ne de bir dondurucu soğuk görmeyerek ve gölgeleri onlara yakın, meyveleri de emirlerine boyun eğdirilmiş olarak. Onlara gümüşten billur kaplar, kupalar dolaştırılır. Evet, gümüşten yaratılmış billurlar ki miktarını sakiler tayin etmişlerdir. Orada onlara katkısı zencefil olan, Doluk kadeh de içirilir. Zencefil orada bir pınardır. Selsebil adı verilir ona. Etraflarında ebedi kılınmış çocuklar dolaşır ki, sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın. Orada herhangi bir yeri gördüğün zaman büyük bir nimet, bol bir ihtişam ve saltanat görürsün. Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir Rableri de onlara gayet temiz bir şarap içirmiştir bütün bu nimetler şüphe yok ki sizin için bir mükafattır sayeniz meşgul olmuştur hakikat Kur'an'ı sana kısım kısım biz indirdik biz artık Rabbinin hükmüne sabret Onlardan hiçbir günahkara Yahut hiçbir nanköre boyun eğme Sabah akşam Rabbinin adını an Ve gecenin bir kısmında ona secde et Gecenin uzun bir bölümünde de Onu tesbih eyle Hakikat Bunlar o çabucak geçen Dünyayı severler Önlerindeki o çetin günü Bırakırlar Biz yarattık onları Mafsallarını da biz pekiştirdik Dilediğimiz vakit Yine onları yaratılışta tıpkı kendileri gibi yerine getiririz. Şüphesiz ki bu surede bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar. Bununla beraber Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Çünkü Allah hakkıyla bilendir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Kimi dilerse rahmetine sokar. Zalimlere gelince... Onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır o. Mürselat Suresi Değerli dinleyenler, Mürselat Suresi Mekke'de indirilmiştir. Suratını birinci ayette geçen Mürselat kelimesinden almıştır. Tamamı elli ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Olsun, bir bir ardınca gönderilip de sert rüzgarlar gibi hemen koşan iyiden iyice yayan bu suretle hakla batılı tam manasıyla ayırt etmeye vasıta olan kötülüğü imhaya azapla tehdide çalışan peygamberlere vahyye ettiren meleklere ki size vaat edile gelen şeyler şüphesiz vaki olacaktır. Yıldızlar söndürüldüğü zaman Gök yarıldığı zaman, dağlar savurulduğu zaman, peygamberlerin muayyen vakti geldiği zaman, bu vakit hangi güne geciktirilmişti? Her şeyi ayırt dedi hüküm verme gününe. Bu ayırt etme gününü sana hangi şey bildirdi? Bunu yalan sayanların vay o gün haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra geridekileri de onların arkasına takacağız. Biz günahkarlara böyle yaparız. Yalan sayanların o gün vay halini. Biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Onu sağlam bir yerde tutup da malum bir vakte kadar. İşte biz bunu kudretimizle yaptık. Demek biz ne güzel güç yetirelimiz. Kudretimizi yalan sayanların... ...vay o gün halini. Biz yeri bir toplantı... ...yeri yapmadık mı? Dirilere de, ölülere de. Orada sabit sabit... ...yüce yüce dağlar vücuda getirmedik mi? Size tatlı bir su da içirmedik mi? Yalan sayanların... ...o gün vay halini. O kafirlere şöyle denilecek. Haydi o yalan diye... ...geldiğiniz şeye... ...azaba gidin. Haydi... Cehennemin üç kola ayrılmış gölgesine gidin ki o gölgelendirici değildir onları alevden de korumaz. Çünkü o ateş öyle kıvılcım atar ki her biri sanki bir saraydır her biri sanki sarı sarı erkek develerdir yalan sayanların vay o gün halin. Bu hepsinin dillerinin tutulacağı bir gündür onlara izin de verilmeyecek ki özür beyan etsinler. Yalan sayanların o gün vay halini. Bu ayırt etme ve hüküm verme günüdür. Sizi de evvelki ümmetleri de bir arada toplamışızdır. Eğer bir hileniz varsa hemen bu hileyi bana yapın. Yalan sayanların o gün vay halini. Hakikat tatva sahipleri, gölgeler, pınarlar ve canları ne isterse onlardan birçok meyveler içindedirler. Şöyle denilir. İşlemiş olduğunuz iyi amellere mukabil afiyetle yiyin için. Şüphe yok ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yalan sayanların o gün vay haline. Ey kafirler! Dünyada yiyin, biraz faydalanın. Şüphesiz ki siz günahkarlarsınız. Yalan sayanların vay o gün haline onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiği zaman eğilmezler yalan sayanların o gün vay haline artık bundan sonra hangi söze inanacaklar onlar Nebe suresi Değerli dinleyenler Nebe suresi Mekke'de indirilmiştir Sure adını ikinci ayetten alır. Bu surenin bir diğer ismi de Amme suresidir. Tamamı kırk ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar birbirlerine neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilaf edici oldukları o büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır,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 O sıkıcı mengenelerden de şarıl şarıl su indirdik. Onunla dane, nebat ve ağaçları birbirine sarmaşmış bahçeler çıkaralım diye. Şüphe yok ki o hakla batılı ayırt etme ve hüküm verme günü tayin edilmiş bir vakittir. O gün sura üfürülecek de hepiniz bölük bölük geleceksiniz. O gün gök açılmış, kapı kapı olmuş.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 ...amellerine uygun bir ceza olarak. Çünkü onlar... ...hiçbir hesap ummuyorlardı. Bizim ayetlerimizi... ...alabildiklerine yalan sayıyorlardı. Bizse... ...her şeyi yazıp saymışızdır. Onlara şöyle denir. İşte kadın cezanızı... ...artık size... ...azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız. Şüphesiz... ...takva sahipleri için... Her korkudan selamet ve her arzuya vuslat vardır. Ya o bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış bir yaşıt kızlar, dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de birbirine yalan söyleme nedir işitmezler. Bunlar Rabbinden bir mükafat ve yeter bir bağış olarak verilir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 ben bir toprak olaydım diyecek Naziat suresi değerli dinleyenler Naziat suresi Mekke'de indirilmiştir sure adını birinci ayette geçen Naziat kelimesinden alır tamamı 46 ayettir rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Andolsun olsun kafirlerin cesetlerine boğulmuş olan ruhlarını ta derinliklerinden söküp koparan, müminlerin canını yumuşakça çıkaran ölüm meleklerine. Andolsun olsun dalgıç yüzer gibi yüzüp de kafirlerin ruhlarını cehenneme, müminlerinkini cennete götürmekte öncül olarak koşan, bir de dünyanın işini tedbir eden diğer meleklere. O gün sarsan sarsacak onun ensesine binecek olan da ardından gelecek o gün kalpler korkuyla titriyecek sahiplerinin gözleri zilletle eğilecektir onlar derler ki biz mi sahiden eski hale döndürülmüş olacağız biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz vakit mi dediler öyleyse bu yeni hayata dönüş ziyanlı bir dönüştür Oysa o ancak bir tek haykırıştır. Ki o zaman onlar görürsün ki hemen diri olarak toprağın yüzündedirler. Sana Musa'nın haberi geldi değil mi? Hani Rabbi ona mukaddes dua vadisinde şöyle midaha etmişti. Firavun'a git çünkü o pek azmıştır. Onun içindeki." Küfürden, azgınlıktan temizlenmeye meylin var mı senin? Ve seni Rabbini tanıtmaya irşad edeyim ki ondan korkasın. Musa gitti, tebliğ etti, ona o en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat Firavun Musa'yı yalanladı, Allah'a isyan etti. Sonra da koşarak arkasını döndü. Nihayet ordusunu topladı da bağırdı. İşte, ben sizin en güce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah onu hem ahiret hem dünya azabı ile yakaladı. Şüphe yok ki Allah'tan korkacak kimseler için bunda katli bir ibret vardır. Sizi tekrar yaratmak mı sizce daha güç yoksa göğü yaratmak mı ki onu Allah bina etmiştir. Onun boyunu o yükseltti. Derken ona bir nizam verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı. Bundan sonra da yeri yayıp döşedi. Ondan suyunu, otlağını çıkardı, dağlarını dikti. Allah bunları size ve hayvanlarınıza birer fayda olmak üzere yaptı. Fakat o en büyük bela geldiği zaman insanın neye koştuğunu iyice anlayacağı gün o alevli ateş görecek her kimseye apaçık gösterildiği zaman artık kim haddi aşarak küfretmiş dünya hayatını tercih eylemişse işte muhakkak ki o alevli ateş cehennem onun varacağı yerin ta kendisidir. Ama kim Rabbinin makamından korktu nefsini hevasından ve kötü arzulardan alıkoyduysa işte muhakkak ki cennet onun varacağı yerin ta kendisidir. Sana o saati onun ne zaman demir atacağını sorarlar. Sende ona ait bilgi yoktur ki anlatasın. Onun nihayeti ancak Allah'a dayanır. Sen ondan korkacak kimselere ancak o tehlikeyi haber verensin. Onlar bunu görecekleri gün, sanki günün bir akşamından yahut bir kuşluğundan başka durmamış gibidirler. Abese suresi Değerli dinleyenler, Abese suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen abese kelimesinden alır. Tamamı 42 ayettir. Bu surenin indirilişine sebep olarak müfessirler ve muhaddisler şu olayı naklederler. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerinin ileri gelenlerine tebliğ ediyor, onlara İslam'ı anlatıyordu. Abdullah bin Ümmü Mektum çıka geldi. Kendisi ama bir zattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebliğle meşgul olduğu bir sırada Ümmü Mektum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğretti diye birkaç kere seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Mektum'un araya girmesinden canı sıkıldı, yüzünü ekşiterek yana çevirdi. Bunun üzerine bu sure vahyedildi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yüzünü ekşitip çevirdi kendisine o ama geldi diye. Onun halini sana hangi şey bildirdim? Belki o senden öğrenecekleriyle temizlenecekti yahut öğüt alacaktı da senin bu öğüdün kendisine fayda verecekti. Ama zengin olduğu için kendisini müstahni gören adam yok mu? İşte sen onu karşına alıyor, ona yöneliyorsun. Halbuki onun temizlenmemesinden sana ne? Ama sana koşarak gelen kimse o Allah'tan korkar bir adam olduğu halde, sen kendisini bırakıp da oyalanırsın. Sakın. Çünkü o Kur'an bir öğüttür. Bununla beraber dileyen onu düşünüp öğüt alır. O Allah indinde çok şerefli, kadri yüce, tertemiz sayfalardadır. Kıymetli, sevgili, takva sahibi katiplerin elleriyle yazılmıştır. O ...kahredilesi insan... ...ne nankördür o... ...onu yaratan hangi şeyden yarattı... ...bir damla sudan yarattı da... ...onu biçimine koydu... ...sonra onun yolunu kolaylaştırdı... ...sonra onu öldürüp... ...kabre soktu... ...daha sonra dilediği zamanda... ...onu tekrar diriltecek... ...gerçek... ...o insan Allah'ın emrettiği şeyleri... ...yerine getirmemiştir... ...öyle ya... ...o insan... ...bir kere yediğine baksın. Hakikat biz... ...o yağmuru bol bol döktük. Sonra toprağa... ...iyiden iyi yardık. Bu suretle onda... ...daneler bitirdik. Üzüm, yonca... ...zeytinlik, kurmalık... ...sıp ve bol ağaçlı... ...diğer bahçeler, meyveler... ...meralar bitirdik. Bütün bunları biz... ...hem size... Hem hayvanlarınıza fayda olarak yaptık. Fakat o kulakları sağar edercesine haykıracak olan ses geldiği zaman... ...evet kişinin kaçacağı gün biraderinden, anasından, babasından, karısından ve oğullarından. O gün bunlardan herkesin kendine yeter bir işi, derdi, belası vardır. O gün yüzler vardır, parıl parıl parlayıcıdır... Gülücüdür, sevinicidir. O gün yüzler de vardır, üzerlerini toz toprak bürümüştür. Onu da bir karanlık ve siyahlık kaplayacaktır. İşte bunlar kafirler, facirlerdir. Tekvir Suresi Değerli dinleyenler, Tekvir Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sûre adını birinci ayetten alır. Tamamı 29 ayettir. Rahman ve rahim olan Allah'ın atıyla. güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp düştüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer başı boş salı verildiği zaman, başı hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler ateşlendiği zaman, Ruhlar çiftleştiği zaman Diri diri gömülen kızın Hangi suçlarından dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman Amel defterleri açılıp yayıldığı zaman Gök yerinden koparıldığı zaman O alevli ateş Daha ziyade kızıştırıldığı zaman Cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman Her nefs ne hazırlamışsa Artık hepsini görüp bilecektir and ederim o geceleri geri dönüp aydınlık neşreden bir akış içinde yerini alan yıldızlara karanlığa yöneldiği zaman geceye nefesten didem sabaha ki şüphesiz muhakkak o Kur'an çok şerefli bir elçinin getirdiği kelamdır bir elçi ki çetin bir kudrete maliktir Arşın sahibi olan Allah nezdinde çok itibarlıdır. Orada kendisine itaat olunandır, bir emindir. Sizin sahibiniz bir mecnun değil. Ant olsun ki o onu apaçık ufukta görmüştür. O gaybden dolayı asla suçlu da değildir. O Kur'an'da kovulmuş bir şeytanın sözü değil. O halde nereye gidiyorsunuz? O alemler için, hele sizden doğruluk isteyenler için bir öğütten başkası değildir. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Değerli dinleyenler, İnfitar Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını yarılmak anlamına gelen ve birinci ayette geçen infitar kelimesinden almıştır. 19 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman, denizler fışkırtıldığı zaman, kabirlerin toprağa altüst edildiği zaman... Her nefis önden ne yolladı, geriye ne bıraktıysa artık hepsini görüp bilmiştir. Ey insan, o lütfu keremi bol Rabbine karşı seni aldatan ne? O Rabbine karşı ki seni yaratan, sana şu salim uzuvları veren, sana şu nizam ve itidali bahşedendir o seni dilediği herhangi bir surette terkip edendir o. Hayır, siz bilakis dini yalan sayıyorsunuz. Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler, Allah indinde çok şerefli yazıcılar vardır ki onlar ne yapıyorsanız bilirler. İyiler hiç şüphesiz naim cennetinde, Kötülerse muhakkak alevli ateştedirler. Din günü oraya gireceklerdir ve onlar bundan ayrılanlar da değildir. O din günü nedir? Bunu sana hangi şey öğretti? O din günü nedir? Tekrar bunu sana hangi şey öğretti? O öyle bir gündür ki hiçbir kimse kimseye hiçbir şeyle fayda vermeye muktedir olamayacaktır. O gün emir yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Değerli dinleyenler Mutaffifin Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayetten alır. Bu surenin bir diğer adı da Tatfif Suresidir. Tamamı 26 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçekte ve tartıda hile yapanların vay haline. Ki onlar insanlardan ölçekle aldıkları zaman haklarını tas tamam alanlar insanlara ölçekle yahut tartı ile verdikleri zamansa eksiltenlerdir. Sahiden onlar öldükten sonra diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Büyük bir günde Alemlerin Rabbi için insanların kalkacağı günde. Sakın. Çünkü kötülerin kitabı muhakkak ki Sici'ndedir. Sici'nin ne olduğunu sana hangi şey bildirdi? O yazılmış bir kitaptır. Yalan sayanların o gün vay haline. Ki onlar o din gününü yalan saymakta olanlardır. Halbuki onu haddi aşkın ve taşkın günaha düşkün olan her kişiden başkası yalan saymaz. Onun karşısında ayetlerimiz okununca evvelkilerin masallarıdır demiştir o. Hayır, bilakis onların kazanmakta oldukları kalplerini yenmiştir. Hayır, şüphesiz ki onlar o gün Rablerini görmekten katiyen mahrumdurlar. Sonra onlar muhakkak ve muhakkak o alevli cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara işte bu azap sizin yalan saymakta devam ettiğiniz şeydir denilecek. Hakikat, iyilerin amel kitapları hiç şüphesiz illiyindedir. İlliyenin ne olduğunu sana hangi şey bildirdi? O yazılmış bir kitaptır ki huzurunda Mukarrep olan melekler bulunur.